105. konu, Hazreti Peygamberin Beni Şeyban'ı İslam'a davet etmesi, Ali bin Ebi Talib şöyle anlatıyor, Allah, Peygamberine kendisini Arap kabilelerine arz etmesi emrini verdiğinde, Hazreti Peygamber bu vazifeyi yapmak üzere çıktı, beraberinde ben ve Ebu Bekir Sıddık vardı, Mina'ya vardık, böylece bir Arap meclisine gittik, Ebu Bekir Sıddık önce onlara yaklaşarak selam verdi, Ebu Bekir her hayır işinde ve her anda öndeydi, Arap soylarını bilen bir kişiydi, bu kavimin hangi kabileden olduğunu onlara sordu, onlar da Rabia kabilesinden olduklarını söylediler, Ebu Bekir Sıddık, siz hangi Rebya'dansınız, dedi, hadis uzun uzadıya rivayet edildikten sonra devamında şu cümleler yer almaktadır, sonra bir meclise vardık, Sekinet ve Vekar içerisindeydiler, içlerinde bazı yaşlılar gördük ki onların Kadir-u kıymetleri ve heyetleri vardı, Ebu Bekir Sıddık önce gidip selam verdi, Hazreti Ali diyor ki, Ebu Bekir her hayırda ve her vakitte öndeydi, Ebu Bekir onlara hangi kabileden olduklarını sordu, onlar da şöyle cevap verdiler, Biz beni Şeyban bin Salebe kabilesindeniz, bunun üzerine Hazreti Sıddık, Resulullah'a bakarak, Anam babam sana feda olsun, bunlar kendi kabilelerinin en azizleridir, dedi, İçlerinde Mefruk bin Am, Hani bin Kabise, Musena bin Harays, Numan bin Şerik vardı. Aralarında Ebu Bekir'e en yakın olan Mefruk bin Amre'ydi. Mefruk dil ve hitap bakımından onlardan üstündü. Onun örülmüş iki saç örgüsü vardı, göğsünün üzerine düşerlerdi. Ebu Bekir Sıddık'a herkesten daha yakın oturuyordu. Ebu Bekir ona, sayınız ne kadar, diye sorunca şöyle cevap verdi. Biz binden fazlayız, bin kişi azlıktan dolayı mağlup olamaz, dedi. Hazret Ebu Bekir, sizde korunma nasıldır diye sordu. O da biz var kuvvetimizle korunuyoruz. Her kavminde bir kuvveti vardır diye cevap verdi. Hazret Ebu Bekir, sizinle düşman arasında harp nasıldır dedi. Mefruk biz düşmana mülaki olduğumuz zaman çok öfkeleniriz. Biz çok öfkelendiğimiz zaman da çok şiddetli bir şekilde çarpışırız. Biz süratli koşan atları çocuklara, silahları çok süt veren develere tercih ederiz. Yardım Allah'ın katından gelir. Bazen biz galip geliriz, bazan bizi mağlup ederler. Umulur ki Kureyş'in kardeşi, Resul-ü Ekrem'i kast ediyor, sensin, dedi. Ebu Bekir Sıddık, eğer bu kulağınıza gelmişse işte Allah'ın Resulü şu zattır, diye Resul-ü Ekrem'e işaret etti. Mefruk kulağımıza geldiği gibi o, ben Allah'ın Resulüyüm, diyormuş, dedi ve Resulullah'a dönüp sordu. Ey Kureyş'in kardeşi, sen neye davet ediyorsun, bunun üzerine Resul-ü Ekrem öne geçti, oturdu. Ebu Bekir kalkıp elbisesiyle onu gölgelendirdi ve Hazreti Peygamber, sizi Allah'tan başka mabud olmadığına şahitlik etmeye davet ediyorum, Allah birdir ve ben de Allah'ın Resulüyüm, beni bağrınıza basacaksınız, beni koruyacaksınız, Allah'ın bana emrettiklerini tebliğ edeyim diye bana yardım edeceksiniz, çünkü Kureyş Allah'ın dinine karşı yardımlaşmakta bana savaş açmaktadırlar, Allah'ın Resulünü yalanladılar, hakkı bırakıp batıla sarıldılar, Allah gani ve hamiddir buyurdu. Mefruk Resulü Ekreme Ey Kureyşin kardeşi sen neye davet ediyorsun diye sordu. Resulü Ekrem Enam suresinin 151 ila 153